Cami'de de mesela diyelim ki mahalle halkı imamla beraber ittifak ediyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki mesela namazı saat 10'da kılacağız. Da, yani 10.30'da, en gece yarısından önce. Çünkü sahih görüşe göre yatsı namazının vakti gece yarısına kadardır. Gece sonra namaz yatsı namazının vakti biter. Ancak Hanefi fıkhasının yanında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 evde, camide kılmıyor, camiye gitmiyor, evde kılıyorsa, o zaman yatsı namazını en doğrusu geç kılması en eftalıdır. Ama diğer vakitler, örneğin feci namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı, bu namazları tam en doğrusu ve en eftalı tam vaktinde kılmak. Ey, yatsının namazı girdiği zaman, akşam namazının vakti girdiği zaman, şey, akşam namazının vakti girdiği zaman,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 Iki, öğlen namazının son vaktinde kılar. İkindi namazın ilk vaktinde kılarak her ikisini de cem edebilir. Nasıl? Öğlen namazının son vakti dörde diyelim ki üç buçukta bitiyor. 3 buçuğu yani üç otuz dakika ikindi namazının vakti giriyor. O zaman üç buçukta öğlen namazının vakti, vakti vaktinde giye, e, kılacak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 ile ittifak etmesiyle beraber o yatsı namazını orada erteletme e, geciktirmelerinde bir sakınca yoktur. Kadın da kendi evinde yatsı namazını en eflalı geç vakitte geç vakitte kılmasıdır. Ama ilk vaktinde kılmasında da bir sakınca yoktur. Allahu alem.